Gece Müslüman süvarilerinin atlarıyla Nehri geçerek büyük ganimetlerle döndüklerini rüyasında gördü bundan cesaret alarak atlarla Nehri geçmeye karar verdi askerleri toplayıp Allah'a hamd-u sena ettikten sonra düşman bu nehir sayesinde kendini koruyor Çünkü siz Nehri geçip onlara yetişemezsiniz onlar ise istedikleri zaman kayıplarla Nehri geçip size baskın yapabilirler arkanızdaysa size baskın yapacak bir düşman yoktur bu durumda ben Nehri atlarla geçmeyi düşünüyorum size